Allahu Allahim, ne Şeytan Rajaims. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Afşalı salatim ve tam teslim. Ala aşrafı Mursalin. Ve Ala Alihi ve achar yijmāin. Allahumma ʿalimnā ma yanfaʿnā ve yanfaʿnā bima ʿilm tana ve zidnā ʿilmayāʿilim ve arnāl haka haka. Ve arzun ve arnāl baṭla baṭla ve arzun Ve jāl nā mima yistmiyūn al-qawl ve s-salihin. Allahumma Şimdi bugün nasihat yapmayacağım çünkü bu dersi bugün bitireceğiz. Cuma günü yeni kitabımıza başlıyoruz. Rahmet Peygamberi. Çok güzel bir kitap, çok güzel bir ders olacak. Mutlaka almanızı tavsiye ederim. Baskısı var mı? UV baskısı var ama Şadet kitapta yok. Eğer yarın söylerseniz birkaç gün içinde Şadet kitap onu getirtir. Cumaya kitaplarınız hazır olur. O kitabı da çok güzel işleyeceğiz. Bu kitabı da çok güzel işliyoruz. Geçen hafta dediğim gibi Kitabın seviyesinin üstüne çıkamıyoruz. Çünkü kitap çok güzel. Kitabın seviyesinin üstüne ben çıkmadım. Çıkmaya çalışsam belki yüz ders sürer bu kitap. Belki yüz ders sürer. Ama ben bunu tavsiye ederim. Bu kitabın üzerinde ders çalışmasını, Müslümanların tavsiye ederim. Bu kitabın üzerinde çocuklarımızı nasıl eğitiriz? Çocuklarımıza bir şeyleri nasıl öğretiriz? Derdinde olan babaların bu kitaba çalışmasını isterim ben. Çocuklarımızı nasıl eğitelim, küçük kız çocuklarımızı nasıl eğitelim derdi olan annelerin bu kitap üzerinde çalışmasını isterim ben. Ders veren hocaların, medrese çalışması yapan hocaların veya yazılımı öğreten arkadaşların veya bir yerde bir şeyler anlatan arkadaşların bu kitabın dersini, kendilerine ders yapmasını ben Tavsiye ederim. Çok atladığım nokta oldu. Anlatmadım buraya not alıp anlatmadığım çok noktalar oldu. Sebebi ise dediğim gibi ders uzadıkça uzayacak. Biz bugün inşallah bitireceğiz. Belki biraz uzun sürebilir. Sabredin inşallah. Ben tamamına çalıştım bu kitabın. Bakın görüldüğü üzere tamamını çalıştım. Bugün bitireceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi anlatırken üç kere tekrarlardı diyor. Bunun sebepleri bir, zikrettiği hususu vurgulamak. Mesela önemlidir. Önemlidir orayı vurgulamak. Bunu ben nasıl yapıyorum? Ben bunu şu şekilde yapıyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturup benim gibi bir 50 dakika ders vermediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği ders bir dakikalık değil mi? İnnel a'malu binniyyat ve innemeli kulli imren ma nawa. Feman kanat hicratuhu ila Allah ve Resuli fehicratuhu ila yankihuha ila ma 20 saniye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dersi bu kadar. Anlattığın hususun karşı taraftakine iyi anlaşılabilmesi için ben devamını özetliyorum. 20 dakika 25 dakika anlatıyorum. Burada ne gördük diyorum orayı bir özetliyorum. Az daha ilerliyoruz 40. dakikaya geliyoruz. Baştan itibaren özetliyoruz. 50. dakikaya geliyoruz bir daha özetliyoruz. Bunu biz mesela hani şey diyorum ya bu kitabı iyi incelememiz lazım. Mesela bu bölümü biz beraber oturup video kaydı yaparken neler yapabiliriz? Burada işlememiz lazım. Peygamberliğin ispatı dersinde önce bir sunum yaptık bilmem ne. İşte orada yaptıklarımız buradan kaynaklanıyor. Bu bilgiden kaynaklanıyor. Buna benzer bilgilerle bizler de YouTube'da video sunarken sonuçta biz insanlara YouTube'da bir şey öğretmiyor muyuz? Öğretiyoruz değil mi? YouTube'da ben anlatıyorum, muallim benim. İnsanlar da dinleyici. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretim tekniklerini burayı okuyup YouTube'da şöyle sunalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Fikirler geliştirmemiz lazım. Yani konuşuraya getireceğim tekrar kitapta öğretilen bilgiler herkese lazım. Video yaparken siz bunları düşünerek video yapabilirsiniz. Şurayı tekrar özetleyeyim dersiniz. Oradaki bir cümleyi sesi yükselterek ön plana çıkartabilirsiniz. Hocayı ön plana çıkartıp sizin elinizde bütün seçenekler var. O cümlenin vurgulanmasını sağlayabilirsiniz. Ama bu nasıl bizim YouTube çalışması yapan video işleriyle ilgilenen arkadaşlara bu bilgi lazımsa bir başka alanda sana da lazım. Sana da lazım. Çünkü bir iş yeri işletiyorsun, yanında oğlun çalışıyor ve devamlı ona öğreteceğim birçok şey var. Bu bilgiler sana da lazım. İyi öğrenmen lazım, ona öğreteceğim bir şey. Sana da lazım eve geliyorsun, çoluk çocuk var, hanım var. Senin de mutlaka onlara öğrettiğin bir şeyler var. Bundan dolayı tek tek sayfa sayfa bir bir ilerleyerek, düşünerek, bu kitaptan bir şeyler alabiliriz ve bunu hayatınıza uygulayabilirsiniz. Buna dikkat edelim. Birkaç kere tekrarlanmasının sebeplerinden bir tanesi de, burayı biraz aç demişim ben. Şimdi ben şunu anlatayım size, bunu siz hissedersiniz. Hoca kürsüde konuyu anlatırken size önem verip vermediğini hissedersiniz. Üç kere tekrarlanmanın sebeplerinden bir tanesi de budur. İlim kitaplarında hocanın öğrencisine karşı sorumlulukları anlatılırken şu konu üzerinde çok durulur. Hoca öyle anlatmalı ki öğrenci hocanın kendisine ehemliyet verdiğini anlam anlatır. Mesela ben burada öyle bir anlatırım ki şimdi aynı konuyu. Mesela kaç dakika olmuş? 6 dakika. Başa alalım. Aynı şeyleri anlatayım. 6 dakika hepiniz hepinizi uyuturum ben. Çünkü hiçbir şey anlamazsınız. Ben anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ben işte yani size faydalı olabilmesi adına mesela anlatırken diyorum ki dur olmadı diyorum. Gir alıyoruz diyorum. Baştan başlıyoruz diyorum. Bunun sebebi ne? Zaten ben bunu biliyorum ki. Öyle değil mi? Ben bu anlattığımı zaten biliyorum. Bakıyorum anlamadım bak tekrar anlatıyorum diyorum. Bunun sebebi ne? Ben sana önem veriyorum. Ben sana önem veriyorum. Şimdi ben bunu hep yapıyorum burada kusur yok. Gelelim size. Siz önem vermiyorsunuz. Ve bu ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Benim derslerim olumsuz etkiliyor. Siz de önem verin arkadaşlar. Yani siz ben buradan baktığım zaman bu arkadaşlar önem veriyor. Adam sen kaç kilometre senin evin buraya kardeşim? 25 kilometre öteden çıkmış gelmiş buraya. Diz çökmüş karşımda oturuyor. Gözlerimin içine bakıyor. Bütün dikkatiyle beni dinliyor. Ben bunu gördüğüm zaman ben sallayamam ki dersi. Tek tek tek tek üzerine dururum. Tek tek tek tek üzerine dururum. O halde ne yapacağız? Karşılıklı bir aramızda elektrik var. Hem hocadan yana var. Hem de dinleyenden yana, talebeden yana var. Bazı dersler var mesela. Keyifsiz. Ne zaman, nerede, ne şekilde yaptığımı biliyorum. Keyifsizliğin sebebini de biliyorum. Keyifsizliğin sebebini de. Yani ders keyifsiz. Ben keyifsiz değilim. Ben her zaman ders anlatırken keyifliyimdir. <gülüyor> de sıkıntı yok keyifsiz olmasının sebebini biliyorum bu aramızdaki ilişkinin zayıflığından kaynaklanır bundan dolayı arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıdakine önem verdiğini ortaya koymak için 3 kere tekrar ediyormuş bunu ben de yapıyorum ben size önem veriyorum ben bir ders yaparken karşımda yok insanlar insanlar karşımda yok youtube'a ders yapıyorum yazarak yapıyorum olmadı diyorum siliyorum açın Hadis derslerine bak. Anlamadınız burayı. Baştan anlatayım diyorum. Tekrar tekrar anlatıyorum. Niçin? Hiç tanımadığım insanlara ben önem veriyorum. Siz de YouTube'dan mı ders seyredeceksiniz? Fark etmez. Hoca karşınızda olmasına gerek yok. Önem vereceksiniz. Burada mı dinliyorsunuz? Önem vereceksiniz. Başka bir taraftan mı ders dinliyorsunuz? Mutlaka önem vereceksiniz. Evet. Bak bu konu öyle önemli bir konuymuş ki İmam Bukhari bab başla açmış. İyice anlaşılsın diye Sözün üç kere tekrar edilmesinin gerekliliği. İyice anlaşılsın diye. Sözün tekrar. Niye böyle bir başla açmış? Çünkü bazıları demiş ki sözü tekrar etmek söze uygun değildir. Kelama münasip değildir. Sözün tekrarı ne değildir? Kelama münasip değildir. Öğrencinin öğrenci hocaya tekrar anlat demesi ayıptır. Hocanın da ona icap etmesi ayıptır diyeni reddetmek için İmam Buhari böyle babbaşlığı açmış. Bak ne kadar önemli bir konuymuş değil mi? Ya bizim alimlerimiz, bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz ders yaparken öğrencinin hocaya sorması doğru mu değil mi onu bile işlemiştir. Görüyor musunuz? Ya biz böyle bir ümmetiz. Son dönemde buna çok dikkat çekiyorum dikkat ederseniz derslerimde. Çünkü bu çok önemli. Geçenlerde hadis inkar eden bir arkadaşla konuşuyoruz. Bunlara kaçlıyor o işte. En ince detaya bak. Şimdi bir adam hadisi inkar etti mi? Alim okur mu? Okumaz. Hadis inkar şimdi emni teminle okuyacaksın. Kur'an bana yeter. Bak bizim alimlerimiz en ince detaylara kadar nasıl dikkat etmiştir görüyor musun? Sen buna kaçırıyorsun bundan mahrumsun. Bizim kültürümüzün... Bakın hiçbir kültürde bulamazsınız. Öğrenci, hoca öğrenciye soru sorabilir mi? Hoca iki kere tekrar arası ayıp olur mu? Öğrenci iki kere sorarsa şöyle olur mu? Böyle detay bilgileri hiçbir kültürde bulamazsınız. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Böyle detay ince, dakik noktalar nerede bulursunuz? Ha? Setun Barife'tul Bari. İbn Hacer'de bu işin zirvesi İbn Hacer'dir. Ben her zaman söylüyor. Hadis ilminde ve hadisin inceliklerinde zirve İbn Hacer el Asqalani. Nereliydi? Filistinliydi evet. İbn Teym dedi ki biz bu hadisten bir kimseye laf en fazla üç kere söylemenin gerektiğini anlıyoruz dedi. Bak bir kere söyledin oldu oldu. İki söyledin. Üç olmadı mı? Bir daha söylemeyeceğim. Çünkü Resulullah üç kere tekrar ediyor. Dört değil. i̇bn ne demiş? Bak buradan çıkarmış. Görüyor musun? Elemanlara elli kere söylemeyeceğim. Bir kere söyledin söyledin. iki oldu. Üç. Yapmadı mı? Bir daha yapmaz o arada. Yine Buhari diyor ki Hazreti Aisha bilmediği bir şey duyduğunda bunu öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederdi. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim hesaba çekilirse azap edilir dedi. Kim hesaba çekilirse azap edilir. Hastanesi dedi ki ama Allah subhanahu aleyhi buyuruyor ki sonra kolay olan bir hesaba çekilir demiyor mu? Resulullah dedi ki kim hesaba çekilirse azap edilir. Resulullah bunu dedi. Hesaba çekilen kıyamet günü ne olacak? Azap görecek. Ayette de diyor ki onlar hesaba çekilecek ve kolay olacak azap görmeyecekler. E nasıl olacak bu? Öyle mi? Bak Hazreti Ayşe hadisi neyle inceledi? Kur'an-ı Kerim'le. Ama bizim sünnetin kârcıları gibi bu buna aykırı reddediyorum demedi. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevap verdi ona. O amellerin arzıdır. Hesaba çekilme değildir. Yoksa inciden ince hesaba çekilen var ya işte o azap olacaktır diyor. i̇bn Hacer rahmetullah diyor ki bu hadisten anlaşıyoruz ki Hazreti Ayşe Hadisleri anlamakta çok hırslıydı. Bana sorusu olan var mı diyorum. Hiçbiriniz soru sormuyorsunuz. Niye sormuyorsunuz Abdullah? He? Efendim? Çok dinledin de değil. Bu hafta hiç hadis okumadın da ondan. Mealde okumadın. Okusan kafana takılacak. Burada nasıl? Kitapta okumadın. Bundan sormuyorsunuz. Hazreti Ayşe ne zaman soruyu sordu? Resulullah'tan hadisi duydu. Anlayamadığı bir nokta oldu. Soruyu sordu. Sen niye sormuyorsun? Çünkü hiçbir hadis duymadı ki bugüne kadar. Bir, son bir haftada soracağım bir hadis duymadım. Hadisi okursan soru sorarsınız. Hatta okumaya başlayın siz. Hepiniz şurada kitap okumaya biz burada ders yapamayız. Yapamazsın ki. Sen bir şey soracaksın öbürü bir şey soracak öbürü bir şey soracak. Hocam şurada şöyle bir şey okudum anlamadım diyecek. Şöyle bir hadisi soracağım o ne diyecek. Aslında sohbet de bu biliyor musunuz? Eskiden sohbetler buydu. Herkes okur herkes donu dolu gelir. Herkes konuşur. Herkes bilgisini ortaya aktarır oradan mükemmel şeyler çıkardı. Neyse. Hocam sen de her cümlede bize bir taş diyorsun değil mi? Ne yapalım? Tabi biz böyle gidecek olursak. 13 dakika oldu, daha bir sayfa bitirebildik. 37 sayfamız daha var. Toplam 37 sayfamız var. Evet. Bu hadisten Hazreti Ayşe'nin öğrenme konusunda ne kadar hırslı olduğunu görüyoruz. Çünkü öğrenmek soru sorarak olur. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi kendisine bir şey soru sordu da rahatsız olmuyor. Birisi kendisine bir şey sorduğu zaman rahatsız olmuyor ona cevap veriyor. Evet bu hadisten çıkar ki münazara caizdir. Hazreti Ayşe, bak bu böyle değil mi dedi. Sen böyle diyorsun ama bu böyle dedi. Hemen karşı delil getirdi. Resulullah da onun deliline cevap verdi. Yani bir nevi münazara yaptılar. İbn-i Hacer diyor bu hadisten çıkar ki münazara caizdir. Görüyor musun bir hadisten neler çıkartıyor? Devam ediyoruz başka. Başka? Sünneti Kur'an'a arz etmenin caiz olduğu buradan da çıkar. İşte bizim Selefiler şimdi düşünsün bakalım. Ben her zaman söylerim. Sünneti Kur'an'a arz etmek vardır. Sünnete bakarsın, Kur'an'a aykırı mı değil mi incelersin. Bu vardır. Bizim Selefiler de beni taşlarlar bununla. Olur mu sünneti Kur'an'a ikisi de vahiy arz etmeyiz falan diye. Sünnet Kur'an'a her zaman arz edilir. Bak Hazreti Ayşe bunu yapmıştır. Hatta o günkü konuşmada da söyleyeyim. Sahabe bunu yapmıştır dedim. Sünnet Kur'an'a arz edilir. Devam ediyoruz. Yaptığımız yolculukların birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yetişti. İkinin namazını kılacaktık. Abdest alıyorduk. Ayağımızı yıkarken sesini yükselterek Ateşle yanacak topuklara yazıklar olsun. Ateşle yanacak topuklara yazıklar olsun. Ateşle yanacak topuklara yazıklar olsun diye sesini yükseltti diyor. Bak üç kere söylüyor. Mesele önemli. Mesele önemli öyle değil mi? Mesele neymiş? Önemliymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere sesini tekrar ediyor. Abdestli çala kalem almayacaksınız Güzelce ovacaksınız Her tarafını yıkayacaksınız Buradan İbni Hacer demiş ki Cahile öğretmek için yanlış yaptığı şeyi Sesini yükselterek uyarmak caizdir Tamam bundan sonra böyle Hoca niye bağırıyor falan demeyeceksin sasa Öğretmek için sesi yükseltmek Caizmiş tamam mı kardeşim Evet Bu konuyu bitirdik 3 kere tekrar etmeyi bitirdik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı şeylerin öneminden dolayı bazen oturuşunu değiştirirdi. Şeklini değiştirirdi. Şekilden şekle girerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Sonra tekrar sordu büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Sonra tekrar sordu büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Evet. Biz de evet ya Resulullah dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmaktır bir. Anne babaya itaat etmektir, itaat etmemektir ikiyi dedi. Sonra yaslanıyordu, birdenbire doğruldu, iyi dinleyin dedi. Yalan şahitlik etmektir, yalan yere şahitlik yapmaktır. Sonra sözünü tekrar etti, iyi dinleyin. Yalan yere şahitlik yapmaktır, sonra tekrar etti, iyi dinleyin. Yalan yere şahitlik yapmaktır. Demek ki böyle bir problem görmüş. Orada böyle bir problem var, orada böyle bir sıkıntı var. Öyle mi? Ya da bu meselenin önemine binaen ya da o ortamda böyle bir sıkıntı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken anlatırken mesela düşününsene ben bir şey anlatırken ayağa kalkıyorum başlıyorum anlatmaya. Ha, der ki mesele önemli, işte. Mesele ne oldu? Önem arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapıyor. Evet. İbnus Salah diyor ki İbnus Salah, Amr İbn Salah büyük hadisçidir. İmam Nevevi'nin çok nakil yaptığı birisidir. Aynı zamanda usulcudur. Kendisi diyor ki bak Günah kapsamında olmadıktan sonra anne babaya her şeyde itaat etmek farzdır. Günah değilse, ben söylüyorum mu değil mi? Anne babaya her şeyde itaat etmek farzdır diyor. Bunu söyleyen i̇bn Salah hem hadisçi, büyük alimlerden emirlerine karşı gelmek ise itaatsizliktir diyor. Emirlerine karşı gelmek ise itaatsizliktir. i̇bn Hacer bu hadisten şunları çıkartıyor. Bakalım o hadisten mi çıkarmış? Gözüm görmüyor arkadaşlar. Gözlüğümü getirsem olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra defa, defalarca söylemiş. İyi dinleyin demiş, yalan yere şahitlik etmektir. İyi dinleyin, yalan yere şahitlik etmektir. Bazıları demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık suslayan çok yoruldu. Yoruldu için çok yoruldu. İbni Hacer diyor ki, üç kere tekrar etmek güzeldir diyor. Vaiz diyor, bazı noktalarda diyor, ayağa kalkıp ciddileşebilir, şey yapabilir. Meselenin ciddiyetini ortaya koymak için ne yapabilir? Meselenin ciddi olduğunu anlatmak için sesini yükseltebilir, hareket edebilir diyor. Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, iyi dikkat edin. Size... Büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Cümle bu. Devam ediyor. Allah'a şirk koşmaktır. Anne babaya itaatsizliktir. Ve yalan yere şahitlik etmektir. Bu cümle şöyle kurulabilirdi. Büyük günahların en büyüğü şirk koşmak, anne babaya itaat etmemek ve yalan yere şahitlik yapmaktır. Ama önce hükmü söyledi. Büyük günahların en büyüğü üçtür dedi. Arkasından bu üç saydı. Tamam mı? Şimdi daha basit örnek vereyim ben size. Bana akşam arkadaşlar geldi. Hasan, Tolga ve Adem. Bak önce hükmü söyledim. Ne dedim? Arkadaşlar geldi dedim. Arkasında bunları saydım. Tamam mı? Bu cümleyi şöyle de okuruyorum. Bana akşam Hasan, Tolga, Adem geldi de diyebilirdim. Ama ilkini yaptım. Buna leffu neşir denir. Önce hükmü söylemek, sonra hükmü dağıtmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kullandığı edebi sanatlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. İkiye ayrılır. lef ı neşri mürettep, lef ı neşri müşevves diye de böyle ikiye ayrılır. Ee, mesela ben bir tanesini örnek vereyim. Em hasibtum en tadkhul el cennete ve lem ma'atikun meselullezina halu min qablukum. Geçmiştekilerin başına gelenler sizin başınıza gelme, gelince gelmeden cennete gireceğini zannettiler. Onlara nice zararlar, nice şiddetli belalar uğradı da hatta öyle sarsıldılar ki Resul ve beraberindekiler dedi ki Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı yakındır. Oldu mu? Bak Resul ve beraberindekiler dedi ki Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı yakındır. Bu cümlenin manası şu şekildedir. İşte böyle sanatları hani sen dedin ya mealler hep birbirinden çalmış dediniz ya. Geçen baktık mealler hepsi birbirinin aynısı. Tabi mesela burada bir sanat var. Bu ayetin manası şöyle. Resul ve beraberindekiler. Resul'ün beraberinde, Resul değil. Resul'ün yanındakiler dedi ki Allah'ın yardım ne zaman? Resul de cevap verdi Allah'ın yardım pek yakındır. İşte burada böyle bir sanat vardır ama Bizim Türkiye'de mealciler, meal yapanlar böyle sanatlara dikkat etmediği için oradan sonra bu işareti çıkıyor. Resul beraberinde olanlar Allah'ın yardımı artık ne zaman dedi. Rasul niye desin ki bunu? O Allah'ın yardımına satın iman ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok kullanırdı diyor. Bir başka şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretirken insanlar dikkat kesilsin, dikkatlice baksın diye cevabı ertelerdi. Bazen cevabı ne yapardı? Ertelerdi. Bundan amaçla nedir? Kişinin kendisini toplaması. Ey Muaz Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz Lebeyk ya Resulallah dedi. Başım gözüm üstüne. Nasıl tercüme etmişler? Emrine koşmak benim için mutluluktur. Yani yanlış bir tercüme. Yani bunu böyle uydurmuş. Bence başım gözüm üstüne ya Resulallah ya da emrin olur gibi böyle bir şey neyse. Sonra biraz daha gittik. Ey Muaz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz bin Cemel Lebeyk ya Resulallah dedi. Söyle ya Resulallah. Başım gözüm üstünesin, emrin başım üstüne. Sonra Resulullah tekrar ey Muazdet. deve de gidiyorlar. Eşek de gidiyorlar. Aralarında şöyle hafif bir şey var. Yani yapışmışlar birbirlerine. Muaz bin Cebel bunu da söylüyor. Muaz bin Cebel bunu da söylüyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Semer'in arka çıkıntısı vardı sadece aramızda. Başka hiçbir şey yoktu. Yani zannetmeyin. Anlatılanları tam duydun mu? Duymadın mı? Aklınıza bir şey gelmesin. Dip dipeydim onunla. Anlattı her şeyi duydum. Evet. Sonra dedi ki kulun Allah üzerindeki hakkını Allah'ın da kullar üzerindeki hakkını biliyor musun? Tam tersi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların Allah'a ibadet etmesi ona hiç şirk koşmamasıdır. Kulun Allah üzerindeki hakkı ise bir sanatta öğreteyim size burada. Kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın onu cennete sokmasıdır. Oldu mu? Şimdi biz sanatı bir kenara bırakalım. söyleyeyim Allah var ben varım. Allah'ın hakkı. Yani benim Allah'a karşı görevim. Allah'ın hakkı demek ne demek? Benim Allah'a karşı görevim. Bu Allah'ın hakkı. Ben ona vereceğim. Vermek zorundayım. Allah'a ibadet etme ve şir koşmama. koşmamak. Şimdi ifade ne diyor? Kulun hakkı Allah üzerindeki. Allah üzerinde kulun hakkı olur mu hiç? Yani Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Burada da müşakkele sanatı vardır. Söze benzeriyle ifade etmek. Böyle bir şey. Hani diyor ya ne diyor? İsa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sen benim içimi bilirsin ben de senin içini bilirim diyor. Tamam mı? <gülüyor> Allah'ın içi yok ki nasıl bileceksin. Mesela diyor ki ve mekeru, ve meker Allah. Onlar tuzak kurdu Allah da onlara tuzak kurdu. Allah tuzak kurar mı? Allah niye tuzak kursun? Meallere bakın hep böyle geçir ama. Bu yüzden Türkiye'de en anlamsız kitap Türkçe meallerdir. Türkçe mealler kadar anlamsız bir kitap bulamazsınız. Daha işte üç tane ayet size? Dört oldu bak. Üç ayet oldu. Üç ayet okudunuz değil mi? Birincisi Rasul ve beraberindeki müminler. İkincisi daha böyle yüzlerce ayet vardır. Anlamadan okuruz. O yüzden meal okumuyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi öğretmek için üç kere söyledi. Ey muhazet! Durdu durdu ey muhazet! Durdu durdu ey muhazeti! Sonra meseleyi güzelce öğretti. Oldu mu arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üç kere tekrar etmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muaza üç kere böyle seslenmesi, meselenin ehemmiyetini teyit etmek içindir. Meselenin önemini teyit etmek içindir. Evet, yine i̇bn Hacer buradan bir sürü sonuç çıkarmış. Neyse biz oraya atlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim metotlarından bir tanesi de şuydu, insanın karşıdakinin dikkatini kendisine vermesi için elinden tutardı, omuzundan tutun bunu Araplar çok uygular böyle özellikle senin ona muhalif olduğunu gördüğü zaman sen ona muhalifsin ya ve anlatacak gelir elini tutar kolunu tutar sarılır bunu çok yapar Araplar bir tane vardı tam böyle harici demeyim de tam bir tekfirs uzmanıydı herkesi tekfir ediyor kimse yok yani 5-6 kişi var dünyada başka hiç kimse yok bana geldi misafir oldu. Öyle anlatıyor ki elimi tutuyor, kucaklıyor. Başımı tutuyor, başımı öpüyor filan. Neyse. Hollanda'ya gitti. Hollanda'da bizim arkadaşlar var. Bununla tanışacaklar. Dedim ki bak hepiniz ağrıcı yapar bu dedim. Yapar dedim yani. Yok hocam olur mu filan işte bizim delillerimiz sağlam filan. Bir müddet sonra Murat Gezinler'de kafir. O da kafir demeyen de kafir diyorlardı. Yapar yani. Araplar edebi, bu konuşmayı bilirler. Hatta ben size şunu söyleyelim. Yurt dışına çıkıp da yurt dışında bazı bölgelerde gezip de mürci olup gelenlerin mürci olmaların en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Çok etkileyici konuşurlar. konuşken etkileme sanatlarının tamamını uygularlar. Ve bu etkileyicidir. Yani karşındakinin mesela yanına oturmak. Tabii burada şeyler de vardır. Mesela illa birebir bunlar değil. Şimdi mesela o değil. Yani mesela ben oturuyoruz ya. Mesela benim adetlerimden bir tanesi böyle kendi kendimize otururken bir arkadaş gelse mesela hocam bir şey soracağım dediği zaman ben diz çökerim hemen. Yani onun hazırım ben sana. Sen sor ben hazırım manasında. Yani bunlar illa bu böyle yapılacak illa şöyle yapılacaktan ziyade duruma göre şarta göre tamam mesela adam nedir çok ciddi bir adamdır gidip onun boynuna sarılırsın o da ters tepki yapar. Öğreteceğim diye tamam mı? Yani adam el kol hareketini sevmiyordur. Elini tutmayı sevmiyordur. Mesela şeyler, Romanlar el ele tutuşarak yürürler. Bizim Ebu Musagil yok muydu? Yolda giderken elini tutuşarak tutarak, sen biliyorsun değil mi? Elini tutarlar böyle. Şey, şekerim der, elini tutar. Yani bu biraz da kültürle alakalıdır. Evet. Devam ediyoruz. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ellerim avuçlar arasında olduğu halde, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi teşebbüü bize öğretti. Ellerimi avuçlarının içine aldı. Kur'an ezberlettiriyor. Ettehiyyatü ve salavatı. Yani Kur'an'ı ezberletir gibi ettehiyyatü öğretiyor. Tek tek öğretiyor. Ya böyle bir öğretmen olacak tabii. Değil mi? Bu hadisten yola çıkarak diyor ki İbni Hacer el-Azgalani yine insanlarla konuşurken onlara yakın durmak etkilidir diyor. Muallim bazı öğrencilerle özel ilgilenebilir diyor. kendisinden umut beslediği öğrencilerle özel ilgilenebilir diyor. Diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada ilgilenen kim? Abdullah İbni Mesud. Ümmetin en büyük alimlerinden bir tanesi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bitmeyecek. Yapacak bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen bir şeyi mühpem bırakırdı. Söylemezdi. Bu benim de yaptığım. Yani ben kendimden de örnek vereyim ki anlayın dinlerken. Aklınıza kalsın. Mesela ders anlatırken bu nedir derim. Biraz sonra cevap vereceğim derim. Devam eder. Sona verir. Ya da önümüzdeki ders vereceğim derim. Genelde sanal medresede. Bu soruyu bilenler alta yazsın derim. Yani sorunun cevabını muhataba bırakmak. Araştırsın diye. Hah, bak böyle güzel oldu. Bazı soruların cevabını ne yaparsın? Muhatabına bırakırsın. kisini araştırsın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün içinde otururken şimdi cennet elinden birisi gelecek dedi. Niçin cennetlik olduğunu, kim geleceğini, ne olacağını söylemedi. Derken içeriye ensardan birisi geldi. Abdest suyu sakalından damlıyordu nalinlerini tok, takun takunlarında soleni almış bir adam geldi. Ertesi gün olunca Resulullah yine aynısını söyledi. 3. gün olunca yine aynısını söyledi. Öğretmek için konunun önemine dikkat etmek için falan kim bu adam demedim. Sadece ben bu yaşımda böyle bak yaza yaza çalışarak geliyorum. Hasan efendi elini onun sallayarak gelir Hasan efendi. İşte olmaz. Hasan sen de aynı. Olur mu bak. Kaç yaşındasın sen? Bunlar bana lazım ya bunlar sana lazım. Size lazım bunlar. Alacaksınız bu kitabı. Okuyup geleceksiniz. Çalışacaksınız. Özet çıkartacaksınız. 10 sayfa 20 sayfa anlatıyorum. Günde 2 sayfa okusanız hafta 15 sayfa yapar. Onun için burada hocayı dinleyeceksiniz. Gelen adam sadimle Ebi Vakkas. Ama hadiste Ensar'dan diyor ya. Orada biraz ihtilaf yaşamışlar. Ensar'dan demek ne demek ne demek değil falan diye. Neyse gelen adam Ensar'dan Sadimli Ebi Vakkas. Ben bu hadisi okuyunca ben bu hadisi biliyordum. Ama buraya gelmeden önce okuyunca çok sevindim. Yani bugün bu hadis beni çok, bugün okudum ben. Sabah okudum. Sabah okudum ben bunu. Uyandıktan sonra yani. Öğlen okudum diyelim. Beni sevinçli kıldı. Belki de hastaydım, iyileştirdi diyelim belki de. Şimdi okuyayım hadisi. Abdullah İbni Amr adamı takip ediyor. Bir rivayete veriyor Abdullah İbni Ömer. Orası ihtilaflı. Birbirlerine girmişler zaten uzun uzun açıklama yapıyor. Abdullah İbni Ömer miydi? Abdullah İbni Amr mıydı? Saad İbni Ebi Vakkas mıydı? Saad İbni Ebi Vakkas ensari değildi filan. Neyse. Abdullah bin Amr dedi o adama dedim ki diyor, ben babamla münaşrik kaşa ettim. Üç gün evime gitmeyeceğim senin evinde kalabilir miyim? Adam da tamam dedi diyor. Böyle bir şey yok. Buna hiyel deniyor. Bunu anlatmayacağım ben size. Kitabul hiel hiyel diye kitaplar vardır. Avvamın okuması caiz değildir. Şer'i hileye anlatır. Şimdi o bizim avam toplum okudu mu şey yapacak tabi bunu avamın okuması caiz değildir. Neyse Abdullah onunla birlikte üç gece geçiriyor. Gece ibadete kalkmamış. Yatağında dönerken Allah'ı anıyor. Sabah namazı için kalkarken de tekbir getiriyor. Başka bunun dışında öyle cennetlik olacak bir ameli yok. Öyle bunun dışında cennetlik olacak bir ameli yok. Sonra dedim ki ben dedim senin amelini küçümser gibi gördüm. Ey Allah'ın kulu. Babamla aramda bir dargınlık yok. Senin amelini görmek için. Resulullah böyle böyle dedi. Ben de senin amelini görmek için geldim. Bu bu hadisi hanımlar iyi dinlesin. Özellikle kadınlar bu hadisi iyi dinlesin. Tamam mı? Niye iyi dinlesin dedim. Onlar anlayacaklar şimdi. Evet. Ben hiç şey görmedim yani sende. Öyle cennete gidecek bir amel görmedim. Gece sabaha kadar namaz kılmadın, Kur'an okumadın, zikir yapmadın filan. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katında seni bu derece yükselten şey nerdi? O da dedi ki valla benim durumum senin gördüğün gibi. Başka bir şey yok bende. Sonra tekrar çağırdı. Benim durumum senin gördüğün gibi ancak ben hiçbir Müslümana karşı içimde kin tutmam dedi. Bitti. Bak Müslümanlara karşı içinizde kin tutmayacaksınız. Hiçbir Müslümana da haset etme Hiçbir Müslümana da haset etme Abdullah ibn Amr dedi ki seni bu dereceye ulaştıran şey işte bizim beceremediğimiz şeydir. Arkadaşlar kalbinize dikkat edin. Kalbinize gereksiz sevgi alırsanız kalbiniz gerekli sevgiden mahrum kalır. Kalbinize gereksiz öfke alırsanız kalbiniz gerekli öfkeden mahrum kalır. Kalp bir kap gibidir. Neyle doldurursan onu alır. Başkasını almaz. Başkasını alabilmesi için onu boşaltmanız lazım. Bu kadar. Kalbinize gereksiz sevgi doldurursanız Allah'ı gerektiği gibi sevemezsiniz. Kalbinize gereksiz sevgi doldurursanız Resulü gerektiği gibi sevemezsiniz. Kalbinize gereksiz sevgi doldurursanız Allah Rasul'un ashabını gerektiği gibi sevemezsiniz. Kalbinizde dünya ve içindekilere dair gereksiz sevgiler olursa kalbinizde ilme karşı ilme dair sevgi olmaz. Sevmeniz gereken şeyleri sevemezsiniz. Kalbinizde gereksiz Müslümana karşı öfke olursa, gereksiz gereksiz sevgisizlik olursa, gereksiz kin olursa, gereksiz nefret olursa kalbinizde, tağutlara karşı nefret edemezsiniz. Bugün yaptım. Bir ders yaptım bugün. O iki saatlik dersin içerisinde geçti. Mürci'elerin müşrik severliği konu buydu. Adamların adreslerine girdim. Baştan sona onlarca adreslerini okudum. Şey, attıkları mesajları okudu. Bir tane kafire, bir tane tağuta, bir tane zalime, bir tane falsa, söyledikleri bir kelime yok. Müslümanlara hariciler, köpekler, bilmem neler, ağız dolusu salyalarla saldırıyorlar. Niçin? Çünkü onların kalbinde Müslümana kin oluştu ya, tağuta kin oluşmadı. Kafire kin oluşmadı. Zalime kin oluşmadı. Bundan dolayı kalbinize dikkat edeceksiniz. Kalp önemlidir. Kalp önemlidir. Kalp önemlidir. Evet. Bu hadisten Sadimli Ebi Vakkas'ın ne kadar faziletli olduğu anlaşılıyor. Sadimle Ebi Vakkas'ın en önemli özelliği nedir? Aşire-i evet. Aşire-i Mübeşşire'den. <gülüyor> Aşire-i sayacak olan var mı? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Talha bin Ubeydullah 5. Sadimle Ebi Vakkas 6. Abdurrahman bin Af 7. Sadimli Zeyd 8. Başka? Sadimle Ebi Vakkas 9. Ebu Bey, Ubeyde bin Cerrah. Oh evet. Oldu mu? Ona tamamladık. Devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisten başka neler çıkıyor? İbn Hacer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı bir kimse dediği kimseyin hayırlı amellerini müppen bıraktı ki insanlar araştırıp öğrensinler. İnsanları araştırmaya teşvik etti diyor İbn Hacer. Başka ne diyor? Kalbi kin ve hasetten temizlemek ne kadar büyük bir fazilettir. Kalpte gereksiz kin, gereksiz hiç Müslümana karşı kalbinizde hiçbir şey bulunmayacak arkadaşlar. Ne olacak ki? Allah subhanahu wa her şeyi affediyor. Müslüman ya sonuçta Müslüman. Öbürü müşrik, Allah şirk koşuyor. Allah'ın necislediği varlığa karşı yüzü gülenler, belki de Allah'ın yanında çok sevgili olan kola kalben buz besliyorlar. Arkadaşlar bakın, Müslümana karşı kin, öfke ve nefret beslemenin, Tehlikesini ben size çok basit bir şekilde anlatayım. Günahkar gördüğünüz, kötü gördüğünüz, yanlış gördüğünüz, eksik gördüğünüz Müslüman belki nasuh bir tövbeyle tövbe etmiş olabilir. Ama hocam üzerinde kul hakkı var. Yani gelip de özür dileyememiş olabilir. Gelip de günahını ya ben sana böyle yaptıydım. Yani bunu diyememiş olabilir. Utancından bunu diyememiş olabilir. Başka sebeplerden bunu diyememiş olabilir. Ve o Müslüman öyle bir Müslüman olabilir ki Allah'ın dostu bir Müslüman olabilir. Senin bunlardan haberin yok. Ve sen Allah'ın dostuna ne yapıyorsun? Kim besliyorsun? Senin dostuna birisi kim beslese ne, duya, ne düşünüyorsun? Ha? Değil mi? Senin dostun mesela. sen Senin dostuna kim besleyeni sever misin? Allah'ın dostuna kim beslersen? Allah'ın dostuna öfke duyorsan? Her Müslümanın, dikkat edin. Her Müslümanın, biz bilmiyoruz. Allah'ın özel bir dostu olma ihtimali var mı? Binde bir olsa da, milyonda bir olsa da, yüz milyonda bir olsa da, senin gördüğün en günahkar Müslüman belki Allah'ın özel dostlarından bir tanesi. Kadın zina yapıp geliyor. Şuna bak diyorlar ya Allah onun günahını temizledi. O geldi açığa vurdu. Resulullah diyor öyle demeyin diyor. Öyle bir tövbe etti ki onun tövbesini Medine'ye dağıtsan herkese yeterdi. Zina eden kadın bile ettiği tövbeyle Allah'ın dostluğuna yaklaşabilir. Şimdi nefret ettiğiniz kalbinizde kin, öfke ve nefret olan Müslümanlara bir bak. Hangi birini zina ederken gördünüz ki? Hangi birini adam öldürürken gördünüz ki? Daha günahlar saymayacağım, boş ver. Müslümanlara karşı kalbinizde bu olmaz. Her Müslüman'ın Allah'ın dostu olma ihtimali var. Milyonda bir olsa da senin o sevmediğin, nefret ettiğin kin duyduğun Müslüman. Ola ki Allah dostudur Ve sen ola ki Allah muhafaza Allah'ın dostuna kin duyuyorsun. Allah'ın dostuna kin duyan bir insana bir insan Allah tarafından sevinir mi? Allah'ın dostuna kin duyan bir insan Allah tarafından dost edilir mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadiste Rabbinden rivayet ediyor. Kim benim dostuma düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş gibidir. Allah'ın dostluğu olma ihtimali böyle bir ihtimalden dolayı bile sen bundan kaçınacaksın. Başver. Hiçbir şeyin eksilmez. Müslümana kin beslememekle, Müslümana öfke beslememekle, Müslümana düşman olmamakla hiçbir şeyin eksilmez bak. Ben size bunu garanti ediyorum. Evet. Devam ediyoruz. Bir başka konuya geçiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce bir şey özetle söylerdi. Sonra da onu Açardı. Biraz önce söylediğim dediğimiz hadisedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir cenaze geçiyordu. Bu cenaze geçerken ölen kişi hayırla yad edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu dedi. Daha sonra cenaze geçerken ölen kişi kötülükle anıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer anam babam sana feda olsun. Bir cenaze geçerken hayırla yad edildi, vacip oldu dedin. Diğeri geçerken kötü anıldı, vacip oldu dedin dedi. Ne kastetti? Bak önce vacip oldu dedi, konuyu bıraktı. Yani konunun özetini sundu. Biz onu bir öğreti olarak kabul edin. O geçen adam hakkında bir şeylerin vacip olduğunu öğrendik. Ama daha içeriğini öğrenmedik. Sonra kötü yani hayırla yad edilmeyen bir adam geçti, ona da vacip oldu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayırla yad ettiğiniz kimseye cennet vacip oldu. Kötülükle andığınız kimseye ise cehennem vacip oldu. Çünkü sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlersiniz Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz Allah buyurdu. Şimdi burada bazı alimler demişler ki eğer cenaze hakkında biz o cenazenin salih bir insan olduğunu biliyoruz. Amelleri güzel bir insan. İnsanlarda onu hayırla yad etti, o kişi cennet vacip olsun. Ama adamı biliyoruz ki fasığın, facirin teki. Onu tanıyanlar cenazedir, kötü konuşmayalım diye hayırla yad etti. Bu kimseye cennet vacip olur mu? Kimisi demiş vacip olmaz, kimisi vacip olur demiş. Onlar hayırla yad ettiği için Allah bundan dolayı ona cenneti vacip kalabilir demiş. Uzun bir konu. Detaylara girmeyeceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burnu yere sürtülsün Yine burnu yere sürtünsün, Yine burnu yere sürtülsün dedi. Kimin olduğunu söylemedi. Öyle mi? Birileri var burnu. Önce konuyu özetledi. Şimdi konuya geliyor. Kimin ya Resulallah dedi? İhtiyarlıkta anne babasından birisine veya eksine yetişip de cennete giremeyenin burnu yere sürtülsün. Cennete giremeyenin burnu yere sürtülsün buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki burada kalalım inşallah. Allah razı olsun. Güzel bir derslik, güzel şeyler öğrendik. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitim metotlarını öğrendik. Hem de eğitim metotlarını öğrenirken oradan veren örneklerden hisse çıkardık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.